Bir Söz Küçüm programında daha beraberiz. Ben Çocuk Çalışmaları Biriminden Melda. Bugün 2012 Çocuğun Yaşam Hakkı İhlali Raporu, yaşam hakkı raporu ile karşınızdayız. Konuğumuz Gündem Çocuk Derneği'nden Ezgi Koman olacak. Ezgi bize telefonla Ankara'dan katılacak. Aslında başlarken belki şunu söylemek gerekli. 609 2012 yılı için hiç de sıradan bir rakam olmadı deyip Ezgi'ye hoş geldin diyorum. Merhaba. Merhaba Ezgi. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Ee, az önce de söylediğim gibi Ezgi ile bugün e, Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 raporunu konuşacağız. E, Ezgi gündem çocukta çalışıyor. E, aslında gündem çocuğu pek çok defa Söz Küçüğün programında konuk ettik. E, ama bir kere de Ezgi Merhaba. senden dinleyelim. E, ayrıca seni de kısacık tanıyabilirsek. Çok teşekkürler. Gündem Çocuk Derneği 2005 yılında kurulmuş bir Çocuk Hakları Derneği. Neler yapıyor? Aslında genel olarak çocuk haklarının hayata geçmesi için çabalıyor. Bunun için çocuklarla bir araya geliyor, izleme, raporlama çalışmaları yapıyor. <gülüyor> bir takım savunuculuk faaliyetleri yürütüyor, eğitimler veriyor, yayınlar yapıyor. 2005 yılından beri yaklaşık 60 üyesiyle birlikte çalışmalarına devam ediyor. 2011 yılında da bir Çocuk Hakları Merkezi kurdu Gündem Çocuk Derneği. Çocuk Hakları Merkezi de düzenli olarak çocuk haklarını izleme raporlarını yayınlıyor. Bu yıl yani biraz sonra konuşacağımız rapor aslında Gündem Çocuğ'un hazırlamış olduğu ikinci yaşam hakkı raporu. Geçen yıl 2011'de de bir rapor hazırlamıştık. Bu yıl ikincisini hazırladık. Bu böyle Tamam. Aslında e, geçen senede 815 sıradan bir sayı değil diyerek raporu yayınlamıştı Gündem Çocuk. E, bu yılda aslında 609 sıradan e, bir sayı değil e, diyerek e, bu yılki raporu yayınladı. E, çünkü 2012 yılında e, önlenebilir sebeplerle e, en az ulaşılabildiği sayı kadarıyla 609 çocuk yaşamını yitirdi. E, aslında şimdi hem raporun detaylarını hem raporda nasıl bir sınıflama olduğunu ezgiyle Konuşacağız. Bir yandan da aslında gündem çocuğun niçin e, Türkiye'de çocuğun yaşam hakkı raporunu hazırladığına ilişkin de e, kendisine bazı sorularım olacak. E, Ezgi yani demin az önce sen de bahsettin ama niçin gündem çocuk böyle bir e, veriyi tutma gereği ve ihtiyacı hissediyor? Yani çok önemli bir çalışma yapıyor. E, ama bir yandan da aslında hem o kadar hem zor hem de yani ne, neden? E, bu bu çalışma içinde gündem çocuk aslında genel olarak hani neden çocuk hakları ihlallerini biz görünür kılıyoruz önce belki ondan söz etmek hı hı. gerekiyor ee, bu ihlaller görünür olmadığı zaman e, farkına varılmıyor e, ve görünür kılmak ve bunu hani herkese paylaşmak gerekiyor ki hani bunları ortadan kaldırılması için yapılması gerekenleri aslında daha açıktan bir şekilde hani konuşulsun daha açıktan bir şekilde ortaya konusun ama çocuğun yaşam hakkı üzerinden düşündüğümüzde ise e, bir kere bir çocuğun Büyümesi ve yaşaması normal Bir çocuğun herhangi bir sebepten dolayı Ölmesi olağan bir şey değil Çocuklar çünkü yani insanlar Doğarlar ve işte Yaşlandıkları zaman ölümler Bir çocuğun ölmesi olağan bir şey Normal bir şey değil Fark edilmemiş bir hastalığı olabilir Ya da bir kaza olabilir ama bütün bunların aslında Sebebi ya da Önlenebilir olduğunu biz Önlenebilir olduğunu kabul ediyoruz ve bu yüzden Yaşam hakkı raporunu bu mantık üzerinden Kuruyoruz Yaşamak raporu'nun iki tane ana şeyi var. E, sınıfı var aslında ihlalleri sınıfladığımız. Birisi e, doğrudan devletin e, bir kat kendisinin e, sebep olduğu ihlaller. Bunlar zaman zaman e, işte ne bileyim bir toplumsal gösteride bir çocuğun e, başına şey yapan e, isabet eden bir e, gaz bombası da olabilir. E, bir sağlık personelinin yetersiz ilgilenmesinden kaynaklı olarak çocuğun e, yaşamını kaybetmesi olabilir. Diğer ise e, devletin önlem almadığı için ama alması gereken önlemleri yerine getirmediği için e, çocukların yaşam e, kaybına yol yaşam kaybı yaşamlarıyla ilgili e, tahliller. Bunun içerisinde neler var? İşte trafik kazalarından tutun da e, kırsal ve açık alandaki işte sulama kanallarının kapatılmaması ya da bu konuda eğitim verilmemesi ya da e, afetlerle ilgili yeterince önlem alınmaması. ...gibi bir takım şeyler var, başlıklar var. Şiddet bunlardan bir tanesi. iki üç tane temel başlıkta inceledik... ...ihlalleri, aileçi şiddet... ...akran şiddeti... Ve, ...çocuk cinayetleri. Şiddet. Evet, çocuk cinayetleri evet. e, Aslında... ...şöyle bir şey soracağım. E, bu arada rapor... ...tabii ki e, cumartesi günü bir basın açıklamasıyla... ...aslında e, kamuoyuyla paylaşıldı. E, biz de Ezgi ile birlikteydik... ...cumartesi günü Ankara'da. E, aslında çok e, böyle... Hem insanı kötü hissettiren ama bir yandan da aslında bütün bu sayının, bu yüksek sayının gerçekten devlete bağlayan bir, devletle ilişkili bir tarafı var. Yani başlıklarda zaten devlet eliyle ortaya çıkan yaşam hakkı ihlalleri ya da devlet önlem almadığı için ortaya çıkan yaşam hakkı ihlalleri. Ezgi ben aslında şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani iki başlıkta da devlet bu kadar ön planda. Bir çocuğun aslında yani evdeki bir ihmal vakasını da ee, ...biz bir devletin... ...ihmali olarak görüyoruz, doğru mudur? Evet... <gülüyor> ya bunu ...bu şekilde geniş yorumlamak... E, ...yı tercih ediyoruz gerçekten Hı -hı. de... ...çünkü bir çocuğun... Ya ...mesela bir şey var... ...vakadan söz edebilirim, hemen ilk aklıma gelen... E, ...sanırım balık vakası, e, bir vakası... ...bir aile şiddet vakası... E, ...baba... E, ...çocuğa şiddet uyguluyor... Ve ...çocuk e, şiddetten... E, ...hastaneye gitmesi gerekiyor, hastaneye gidiyor... Fakat hiçbir önlem alınmıyor ve tekrar baba ele dönüyor, Bir hafta tedar görüyor. Pardon çocuk bir hafta sonrasında tekrar babanın şiddeti sebebiyle yaşamını kaybediyor. Ya burada hani sadece babanın çocuğa şiddet uygulaması ya da sadece bir suç üzerinden şey yapamayız durumunu tanımlayamayız. Burada devletin mutlaka önlem alması gerekiyordu. Hani en başından bakalım. Hani o babanın aslında hani şiddet uygulamasının nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekiyordu. O çocuğu korumak için. Eğer bütün bunlar olmadıysa ve baba çocuğa şiddet uyguladıysa bir kere buna tanıklık edilmiş oradaki sağlık personelinin, oradaki kolluk kuvvetlerinin buna kayıtsız kalmaması ve yine çocuğu koruması gerekiyordu. Dolayısıyla aile içindeki şiddet dahi veya da çocuk cinayetleri dahi aslında hep önlenebilir. Devletin önlem almasıyla bir şekilde önüne geçilebilir e, ihlaller bunlar. O yüzden de bu şekilde yorumlamayı tercih ediyoruz. Aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2012 yılında iki tane kararı çıktı. Bu iki karar da bizim bu geniş yorumumuzu destekleyen kararlar. Aslında onlardan da söz edebilirim. Bir tanesi Bilal Çoselav'ın Türkiye'ye açtığı bir hı hı. Bu şey Erzurum'daki bir cezaevinde bir çocuk psikolojik olarak rahatsızlığı var. O tutukevinde evinde ve bunun da bir takım asli kuşlarını vermiş çocuk. Fakat herhangi bir önlem alınmadığı için çocuk intihar ediyor. Ve intihardan, bu intihardan Avrupa İnsan Aktarma Mahkemesi Türkiye'ye sorumlu çıkıyor. Yani evet. Bir ikinci kararda ise bu daha da aslında şey bir okul ortamında gerçekleşiyor ve bir çocuğu okuldaki diğer bir çocuk öldürüyor. Cinayet yani bir şekilde şiddetle öldürüyor ve bundan da aslında mahkeme Yetkilileri sorumlu tutuyor ve devleti yaşam hakkından dolayı şey yapıyor, mahkum ediyor. insan hakları Dolayısıyla hani bu şekil bu biraz daha genişletilmiş bir yorum ve biz dernek olarak bunu tercih ediyoruz aslında. Ezgi çok, çok teşekkürler bu detaylı açıklama için. Ee, aslında raporun e, bu başlıklarını biraz sonra e, detaylı konuşuyor olacağız. E, bir de özellikle altını çizmek istediğim ve sana sormak istediğim iki başlık var. E, bir e, yani rapor önümde, raporda dikkatimi çeken aslında şey e, çocuk işçi ölümleri oldukça yani yüksek bir rakamı işaret ediyor. Bir de yabancılar başlığı. E, ama bundan önce aslında belki dinleyicilerimize biraz raporun hazırlanış yöntemiyle ilgili de kısacık bir şeyler söylemekte fayda olabilir. Rapor aslında bu 609 rakamı en az rakamı belirtiyor hı hı. çünkü biz bu raporudaki verileri gönüllü arkadaşlarımızla birlikte bir medya taraması yöntemiyle elde ettik. Aynı zamanda insan Hakları ve Diğer Çocuk Hakları örgütlerinin raporlarından ve basın açıklamalarından yararlandık. Bunların dışında da doğrudan bize gelen bir takım başvurular vardı. Onları değerlendirdik. Aynı zamanda aslında bu çalışmada eğitim senle de bir işbirliği birliğine gittik. Fakat oradan gelen veriler bizim hani e, raporumuza doğrudan daha edilebilecek değildi. Ama belki ileriki dönemlerde bu daha da gelişmiş olacak. O yüzden de hani daha da geniş bir e, izleme yapabileceğiz. E, yöntem olarak aslında böyleydi. E, rapor belki şunu da söylemekte fayda var. 1 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2012 tarihlerini evet, e, kapsıyor evet. ve aslında ölümle sonuçlanan tüm yaşam hakkı ihlallerini e, içeriyor. <gülüyor> Evet. Ee, Aynı uh -huh. zamanda ha, belki sen de devam edebilirsin yok, yok, sen de, lütfen. E, Aynı zamanda şey var e, mesela anne karnındaki ölümleri e, ne kadar büyük olsun dahil etmedik e, Bu yaşamak ihlali saymadığımızdan değil e, ama bunun ayrıntılara ulaşmak çok güçtü ve bir sınırlandırma gerekiyordu O anlamda doğrudan e, bir yaş itibariyle yani doğar doğmaz yaşanan ölümlerle e, dahil ettik onun dışında her de uygulamak gerekiyor. Burada e, küresel sorunu sebebiyle 2012'de de gerçekleşen çatışmalarda aslında ve operasyonlarda e, bazı Türklerin öldüğünü biliyoruz ama bunlara ilişkin özellikle de hani örgüt tarafından bir takım hani rakamlar yoktu o yüzden onlar dahil edilmemiş durumda. Hmm. Başka yöntemle ilgili sanırım ee, bunlar vardı. Tamam aslında ben yöntemle ilgili de sormak istediğim birkaç soru var ama onları belki daha sonraya bırakıp şöyle bir şey soracağım. Geçtiğimiz sene açıklanan rakam 815'ti. İşte bu sene 609 belki işte ilk bakışta ya da ilk duyuşta bir olumlu bir gelişme olarak addedilebilir ama aslında biz biliyoruz ki bu böyle değil. Bunun hı hı. detaylarını bir senden dinleyebilir miyiz? Geçen sene 815 hı hı. rakamı ne işaret ediyordu? Bu seneki 609 aslında ne işaret ediyor? Evet aslında bir düşme olmadı. Çünkü geçen yıl 815'in içerisinde bizim ortalama bir yani resmi rakamların verdiği veriler ve ortalama bir hesaplamayla Van depreminde yaşamını kaybeden çocuklar vardı ve 300 kadar çocuğun Van Depremi'nde öldüğü verisini biz oraya eklemiştik. Dolayısıyla hani öyle bir toplu ölüm gerçekleşmediği için hani 300'ü çıkarttığımızda aslında 500 civarında bir çocuğun yaşamını kaybettiğini hani söyleyebilirdik geçen yıl. Dolayısıyla bu yıl aslında arttığını düşünüyoruz. <gülüyor> Hı -hı. Ee, ben Olum belki rakam. de hani rakamsal olarak aslında bu düşüş. <gülüyor> e Tabii ki ne mutlu bu, bu sene bir doğal afet yaşanmadı ama hani hı hı. öbür taraftan da aslında bir azalmayı değil bir artışa maalesef işaret evet, ediyor. Evet. Hatta %20'ye yaklaşan bir artışı gösteriyor aslında. Ama bu da şey demek değil yani Türkiye'de de çocuk ölümleri %20 arttı değil. Biz birazcık daha iyi izleme yapabildik bu yıl. Biraz daha hani başka yerlere de bakabildik. Baktığımız yeri genişlettik. O yüzden böyle bir rakam ulaştı Ama yine de şey açık. Yani çocukların yaşadıkları ayrımcılıklar, yoksulluklar, yoksunluklar bir şekilde sonuç olarak yaşam hakkı ihlali olarak ortaya çıkıyor. <gülüyor> Ve bu, bu bir şekilde arttığını düşünüyoruz biz. sen yani raporun verileri aslında bunu destekliyor. Ee, aslında şarkı arası vermeden önce yöntemle ilgili bir sorum daha olacak. Türkiye'de bu sayıları izlemek kolay mı? Yani belki de hani sen medyadan olduğunu ve kurum kurum ve kuruluşlarla işbirliği birliği yapıldığının altını zaten çizdin. Ama bir yandan da maalesef aslında erişilebilir ve rahat ayrıştırılabilir istatistiklere ulaşmak çok da kolay değil. Belki hani bir sonraki yıl bunun izlemesini ve takibini yapabilmek hatta bunun üzerinde bir savunu çalışması inşa edebilmek adına... Ne olsa, nasıl verilere daha kolay ulaşılabilir olsa aslında bu raporu hazırlamak daha sağlıklı ve daha işlevsel olurdu. Veya nasıl bir talep dile getirebiliriz? Ya aslında şöyle bir şey var. Zaten çocuk aktarı ile ilgili Türkiye'deki en büyük sonlardan bir tanesi bu. Hani Hak temelli bir çocuk verisi, veri, verileme sisteminin olmayışı. Şimdi biz doğrudan medya takibi de bunları yaptık ve medyaya yansıyan... Hani i̇hlal durumlarını bir şekilde gösterebilir olduk Fakat bu arada bazı denemelerimiz oldu hani Devletten bir takım alabilir miyiz diye Örneğin Milliyetin Bakanlığı'ndan şeyi sorduk Eğitim ortamında yaşamını kaybeden çocuklar ilişkin hani Durum nedir? Kaç çocuk yaşamını kaybetti? Olayların sebebi nedir diye Bununla ilgili bize yanıt vermedi yani Yanıt verdi de e bu, bu verileri veremeyeceğini, paylaşamayacağını söyledi. Hayır ki, e, burada tabi şu mantıktan dolayı yap vermiyor Milletin Bakanlığı bu veriyi. Bunu bu verinin e, Kendisi için bir tehdit oluşturacağını düşünüyor. Halbuki hani bunun bir sorununu gösterdiğini ve çözülmesi gereken bir <gülüyor> soruna işaret ettiğini düşünse zaten o veriyi alacak ve o veriyi kendisi de kullanacak. Dolayısıyla sivil toplum örgütlerinden ili de paylaşmasında bir sıkıntı olmayacak. Ama kurum kendisini koruma derdine düştüğü için bu veriyi vermiyor. Halbuki mutlaka hangi okulda, hangi sınıfta, hangi sebepten dolayı bir çocuğun yaşamını kaybettiği ve idari ve adli süreçler mı, başlatılmadı mı? Elbette ki bu verinin gerçekleri Milliyetin Bakanlığı'ndadır. Ama bunu ne yazık ki paylaşmıyorum. Ee, çok teşekkürler bu açıklama <gülüyor> içinde. Ee, şimdi bir e, parça arası verelim. Ee, şarkımızı dinledikten sonra tekrar e, Ezgi kaldığımız yerden sohbete devam edelim. Gündem Çocuk Derneği'nden Ezgi Koman'la Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 raporunu konuşmaya devam ediyoruz e, parça aramızdan sonra. E, aslında demin de konuştuğumuz gibi birazcık e, bu bölümde daha böyle sona yaklaşırken aslında konuşmak istediğim iki başlık var. E, bunlardan biri raporda e, bu kategorizasyonda dikkatimi çeken aslında ve oldukça da yüksek medyada e, cumartesiden beri çıkan haberlerde bir kısmı yansıdı çocuk işçi ölümleri. Bir diğeri de aslında yabancılar başlığı. Önce aslında bu çocuk işçi ölümleri konusunu ele alırsak oldukça yüksek bir rakam yanılmıyorsam 38 çocuk. Evet bu yıl bizim verilerimize göre 38 çocuk yaşamını kaybetti. Bunlardan bir kısmı doğrudan kendisi çalışan çocuklar. Diğeri ise e, annesinin ya da babasının ya da iç, içinde bulunduğu ortamdaki bir e, işle ilgili bir durumdan kaynaklı orada yaşanan kazadan dolayı yaşamını kaybeden çocuklar. Şimdi belki burada şey de söylemek gerekiyor Melda'cığım. Biz özellikle iki başlıkta e, yine bir geniş yorumlama yaptık. Hı hı. E, bunlardan bir tanesi eğitim ortamlarında. E, diğeri de bu çocuk işçilerle ilgili olarak. Hı hı. Şimdi bizim bütün e, toparladığımız verilerle şöyle bir şey çıkıyor. E, mesela mevsimlik işçi. Aynencek anne baba tipi bir sürü akraba ve çocuklar işte diğer bakıdan Trabzon'a göç ediyorlar mevsimlik işçi için yani mevsimlik işçi olarak çalışmak üzere. Fakat bu arada mesela çocuklar şey geçiyorlar beslem zehir besin zehirlenmesi geçiyorlar ya da orada açık alanda bulunan konakladıkları açık alanda bulunan bir sulama havuzuna düşerek yaşamını kaybediyor. Bunun eğer bu çocuklar mevsimlik işçi olarak çalışmak zorunda kalmasalardı, yaşamayacakları kabulünden yola çıkarak hı hı. bunun da bir e, çocuk işçiliği e, kazası ya da şeyi, yaşam hakkı ihlali olduğunu kabul ederek bu şekilde sunduk belirleri. Bir de aslında benzer olarak eğitim ortamlarında. Sadece <gülüyor> eğitim ortamı olarak sınıfı ve okul değil e, çocuğun e, evden okula taşınması sırasında ya da okuldan eve taşınması sırasında da yani servisle yaşanan olayları da bir şekilde dalettik ettik ve e, dolayısıyla servislerin geçirdiği trafik kazalarında yaşamlarını kaybeden çocuklar da raporumuzda yer alıyor. Çocuk işine dönünce ne yazık ki bu sayının biz biraz daha artacağından endişe duyuyoruz. İstanbul'da Önümüzdeki bir yani. evet evet İstanbul'da bir işçi sağlığı ve güvenliği meclisi var. Onlarla da birlikte hani çalışmalar yapmak gibi planlarımız söz konusu. Ortaya çıkan veri gerçekten bunu gösteriyor. Çalışan çocuk sayısı artıyor. Hı hı. Bu dört sisteminin de hı hı. Art, daha da arttıracağını düşünüyoruz ama aynı zamanda çok yakın zaman. Yani bir ay içerisinde geçtiğimiz bir ay içerisinde gerçekleşen bir düzenleme var. Bu düzenlemede artık çocuklar, 15 yaş üstü çocuklar ar koşullardaki işlerde de çalışabilecekler. Bu çok tehlikeli bir şey. Zaten hani çocuklar kaçak olarak hani çalışabiliyorlardı ama bu artık daha da açmış olacak. Devam ediyor hani bu alandaki şeyler, ihlaller. Örneğin işte yine hepiniz hatıracaksınız 10 gün öncesinde Adana'da Ahmet Yılmaz. 12 yaşında ve pres makinasını sıkışarak yaşamını kaybediyor. Hani o çocuğun orada olmaması gerekiyor. O çocuğun orada olduğun üstelik bir çocuk okula gidiyor. O çocuğun çalıştığını öğretmenlerin bilmesi gerekiyor. 12 yaşındaki çocuğun çalışamayacağı konusunda bir şeyler yapmaları gerekiyordu ve baktığınızda zaten bir yoksulluk hikayesi. Dolayısıyla çocuk işçiliğinin hem arttığını hem de dolayısıyla o alanda yaşanan ihlallerin artacağını endişe duyuyoruz. O yüzden biraz daha gözümüzü o tarafa çevirmiş e, teşekkürler e, yani evet. e, umuyoruz ki bu, bu rakam artmaz ama e, sanırım evet. şu an elimizdeki e, veriler ve yeni alınan kararlar e, bu rakamın artacağı yönünde bir, e, evet. bir şey işaret endişe ediyor. Evet oldukça da endişe verici. Ama umarız geç, önümüzdeki sene bu raporu konuşurken daha e, iyimser bir tablo çerçevesinde konuşuruz diyelim. <gülüyor> e, aslında belki 2012 için Türkiye'nin e, önemli gündem maddelerini oluşturan bir konuda e, ve bir yandan da yani Türkiye'nin zaten e, yer aldığı coğrafi konumdan dolayı e, yabancılar konusu. E, belki <gülüyor> yabancılar derken bu raporda e, neyin altını? Çiziyorsunuz biraz ona bakabiliriz çünkü yani raporu incelediğimizde direkt e, en başta hani 31 çocuğun aslında e, kaçak bir işte botta yaşamını yitirdiği gibi böyle çok çarpıcı bir sayıyla e, karşılaşıyoruz. E, toplamda da e, yanılmıyorsam yabancılar başlığında 40 çocuk e, yaşamını yitiriyor ama bunlar bir yandan da yine erişi, ulaşabildiğiniz ve erişebilir evet. olan rakamlar bir şekilde medyaya yansıyanlar. Evet, evet. Aynen öyle. Ve e, çok yani bu e, yeni bir başlık bizim için. Geçen hı hı. böyle bir başlık açmamıştık. Aslında bu yabancılardaki bir e, yaşanan hak ihlalleri bizim yukarıda ettiğimiz e, şeylerde başlıklarda bir şekilde yer alabilirdi. İşte mesela e, hem bir bot kazasından söz ettim o ama onun dışında bir Hollanda'da bir çocuk gelmiş ve bir e, şeyde, e, Bolu'daki bir otelde e, havuzda bu olarak yaşamını kaybedecek ama bunlar bir şekilde e, oralarda kaybolabilirdi. Türkiye'nin özel konumundan dolayı senin de sözünü ettiğim gibi e, mülteci, mülteci, sığınmacı, göçmen, <gülüyor> Sonuçlarına vurgu yapmak gerekiyor çünkü çok fazla e, geçiş oluyor ya da bu tarafa çok fazla e, gelen şey oluyor ve bunlarla ilgili önlem alınmıyor. Yani bunların e, hiçbir şekilde kaydı bile tutulmuyor. Yani bu kadar az sayının olması kırk olması e, mümkün değil. <gülüyor> çok, bu rakam çok çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz biz. Bu yani medyada bunu göstermiyor. <Gülüyor> hani zaten devlet görmüyor. Medyada da bunu görmüyor. Aslında hani Türkiye sınırlar içerisinde olduğu için yabancı veya değil hiç fark etmez. Bütün bu çocukların yaşam hakkını korumakta yine devlet sorumlu. <Gülüyor> o yüzden de biz bu rakamın çok az olduğunu düşünüyoruz. Hani bu bir başlangıç ama biz kendimize de buradan bir ödev çıkarttık. Bu konuda bizimlerinde de, sütoklin de daha izleme yapması gerekiyor. Yabancılara yönelik, tecik, şey ve sığınmacılar ile ilgili olarak. Bu konuda gerçekten daha sistemli bir şey yapılması gerektiği sonucuna vardık biz bu raporla. E aslında burada bu şekilde de daha görünür kılınıyor belki. E ayrı evet. bir başlıkta olmasıyla. Evet. Amacımız öyle bir şey zaten. E Ezgi programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. E hiç keyifli bir konu değil üzerine konuşmak için. E ama bir yandan da işte takip edilmesi, izlenmesi gereken bir şey. Çünkü hani ee, yani 609 rakamı ne çok e, sıradan bir rakam e, ne de e, kolay aslında telaffuz edilebilir bir rakam bence. İki, evet. ee, peki dinleyicilerimizden bu rapora erişmek e, ve rapora göz atmak isteyenler olursa bizi nereye yönlendirebiliyorsun? Hı hı. Ee, i̇nternet sitemizden hani bir şekilde ulaşabilirler gündemçocuk.org. Onun dışında biz de sosyal medya bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. İşte bir Twitter hesabımız var, yine gündem çocuk ve Facebook hesabımız Hı. var. Hani oralardan da bir şekilde bir takip edebilirler bizi. Ama doğrudan raporu sistemizden indirebiliyorlar. Evet. E, aslında bir de e, bir sosyal reklamı var bu raporun. Yani sosyal reklam demek ne kadar doğru ama bir tanıtım filmi var. E, bu ya konuya evet, dikkat da. çeken. <gülüyor> Evet bu konuyu biraz daha hani dikkat çekmek amacıyla ayterşen üyemiz o böyle küçük bir film hazırladı aslında hayat geçiyor ve ama ne yazık ki bu arada da 699 yaşamını çocuk yaşamını kaybetti diyen bir film onu da yine sitemizden ve sosyal medyadaki iki adreslerimizden görebilirler. Ee, Ezgi çok teşekkür ederiz e, programımıza konuk olduğun için ee, ve bir yandan teşekkür da e, gündem çocuğa böyle bir raporu hazırlayıp e, hem kamuoyuyla hem de alanda çalışan diğer kurumlarla e, paylaştığı için de ben hani herkesin adına aslında bir e, teşekkür etmek istiyorum. E, ellerinize emeğinize sağlık gerçekten de e, hayatını kaybeden çocukları sayma işi çok çok zor bir iş ve çok acı bir iş diyebilirim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Tekrar hani bunu bize bir kere anlatma, bu bütün olan birbirine görünür kılmaya yardımcı olduğunuz için. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hoşçakal. Hoşçakalın. Bir Söz Güçün programının daha sonuna geldik. Bugün Gündem Çocuk Derneği'nden Ezgi Koman'la Türkiye'de 2012 yılında çocuğun yaşam hakkı ihlalleri raporunu konuştuk. <gülüyor> Özür dilerim. Ee, önümüzdeki hafta umarız ki e, biz yetişkinler olarak sözü küçüklere bırakmış olacağız. Ee, ve e, Söz küçün Radyo programının genç yapımcıları olan arkadaşlarımız sizlerle bir başka programda birlikte olacak. İyi haftalar, hoşçakalın. Söz küçün.